Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Muhakkak ki O, Semî'dir, Basîr'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. Biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu İsrailoğulları için bir hidayet vesilesi kıldık. Bir de onlara dedik ki, sakın benden başka bir vekil edinmeyin. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli olan insanlar! Şüphesiz ki o, Nuh, çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta, İsrailoğullarına, sizler yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik, bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı sizi cezalandırmak için gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yapılması gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar Galibiyet ve zafer verdik ve sizi mallarla, oğullarla destekledik ve sayınızı daha da çoğalttık. Eğer güzellik ederseniz kendinize güzellik etmiş olursunuz, eğer kötülük ederseniz o da aleyhinizedir. İkinci bozgonculuğun zamanı gelince ise yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Süleyman mabedine girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi imha edip yok etsinler diye başınıza yine bir takım kulları musallat ettik. Eğer tövbe ederseniz umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz yine sözünüzden dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz ve biz cehennemi kafirler için çıkışı olmayan bir hisar kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an kıvamında olmaya, yaratılışta Allah'ın takdir ettiği gibi sizi kamil insan olma makamına hidayet eder ve salih amerler işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete iman etmeyenlere de onlar için elem verici, iç yakan bir azap hazırladığımızı haber verir. İnsan hayra dua eder gibi, kendi yararına olduğunu zannederek, yalvara yakara, şerre dua eder ve duasının hemen kabul olmasını ister. Çünkü insan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü, kudretimizin delili olan iki ayet kıldık. Hem, Rabbinizin lütfundan aramanız hem de yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gece ayetini silip yerine eşyayı gösterici gündüz ayetini getirdik. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açık açık beyan ettik. Biz her insanın kuşunu, kazandığı amelini onun boynuna astık ve kıyamet günü bunu onun için açılmış bulacağı bir kitap olarak karşısına çıkarırız. O gün ona denir ki, Kitabını oku. Bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin. Kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur, kim de dalalete düşerse ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur. O gün, hiçbir günah yüklenici, başkasının günah yükünü yüklenemez. Biz bir Resul göndermedikçe kimseye azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde oranın varlık içinde sefahate dalmış olanlarına gönderdiğimiz Resule itaat etmelerini emrederiz. Buna rağmen onlar orada fasıklık yaparlarsa, işte o memlekete azap sözü hak olur. Biz de orayı bir yıkılışla darmadağın ederiz. Biz Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. Her kim acele olanı dünyayı isterse ona, orada dilediğimiz şeyi istediğimiz kadar hemen verir, sonra da ona cehennemi yurt kılarız. O, kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ona layık bir çaba ve gayretle çalışırsa, işte onların çalışmaları teşekküre layıktır. Allah katında makbuldür. Hepsine, Onlara da, bunlara da, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından istediklerini veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak, biz onların kimini kiminden nasıl faziletli kıldık? Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür ve faziletler de daha büyüktür. Allah ile beraber onunla birlikte başka bir ilah edinme. Sonra Allah tarafından kınanmış ve terk edilmiş olarak kala kalırsın. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenize, ana babanıza da güzellikle davranmanıza hükmetti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama, ikisine de kerim söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını üzerlerine ger ve de ki, Rabbim, küçükken onlar beni nasıl merhametle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet eyle. Rabbiniz sizin nefsinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, ''Şunu bilin ki O, hatasında diretmeyip çokça tövbe edenlere Gafur ismiyle mağfiret edendir. Bir de akrabaya, yoksula ve yolcuya Allah'ın sana ikram ettiğinden onların hakkını ver. Fakat israf edip saçıp savurma. Çünkü israf edip saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise... Rabbine karşı çok nankördür. Eğer onlara yardım edecek durumda olmayıp, Rabbinden umduğun bir rahmeti aramak için onlardan yüz çevirecek olursan, böyle bir mecburiyette kalırsan, o zaman onlara yumuşak, gönül alıcı bir söz söyle. Elini boynuna bağlı kılma, eli sıkı olma, onu tamamen bir açışla da açma. Büsbütün Eli açık da olma, sonra kınanır, verdiklerinin hasretiyle kala kalırsın. Muhakkak ki Rabbin rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Çünkü O kullarından haberdardır, onları görendir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı da öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir aşırılıktır, hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Ve haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulme uğrayarak öldürülürse, andolsun ki biz onun velisine hakkını alması için yetki vermişizdir. Fakat... O da öldürmede, kısasta aşırı gitmesin. Muhakkak ki o, kendisine bu yetki verilmekle alacağını almış, yardım görenlerden olmuştur. Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde, sadece onun yararına olacak biçimde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zamansa tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin de ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Ve yeryüzünde Böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de boyca ululuk itibariyle dağlara erişebilirsin. Bütün bu sayılanların kötü ve yasak olmasının sebebi Rabbinin katında hoş karşılanmayan şeyler olmalarındandır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile beraber Başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehennemle karşı karşıya gelirsin. Ey müşrikler! Rabbiniz erkek çocukları sizin için seçip ayırdı da kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz Allah'ın gayretine dokunacak vebali çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Andolsun ki biz Onların düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'da her türlü ikaz ve ihtarları değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu, onların nefretlerinden başka bir şeyi arttırmıyor. Rasulüm de ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile beraber başka ilahlar da olsaydı, o takdirde o ilahlar arşın sahibine, Allah'a ulaşmak, ve ona üstün gelmek için bir yol ararlardı. O, Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların söylediklerinden çok yücedir, yüceliği akıl almayacak kadar büyük olandır. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunan herkes onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini kavrayamazsınız. Buna rağmen o halimdir, gafurdur. Kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele eden ve her türlü günahı mağfiret edendir. Resulüm, biz Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete iman etmeyenlerin arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca kalplerine, onu anlamalarına engel olacak kılıflar ve kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Sen, Kur'an'da Rabbinin tek oluşunu zikrettiğin zamansa, onlar nefretle arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken o zalimlerin müminlere, siz, Büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak, senin için şair, sihirbaz ve kahin diyerek nasıl misaller getirdiler de bu yüzden dalalete düştüler. Artık onlar hidayete giden doğru yolu bulamazlar. Bir de onlar dediler ki biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak haline gelmişken, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz? Resulüm, de ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen, dirilmesi size imkansız gelen herhangi bir mahluk, bunlar Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez. Buna rağmen onlar diyecekler ki, Bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir biçimde başlarını sallayacaklar ve ne zamanmış o diriliş günü diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı gün hemen ona hamlederek çağrısına uyuyacaksınız ve dünyada pek az kaldığınızı zannedip bunu kesin kes bileceksiniz. Resulüm kullarıma söyle. Birbirlerine sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan onların aralarını bozmak ister. Muhakkak ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder. Dilerse size azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Senin Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Andolsun ki biz, nebilerin bazısını bazısına üstün kıldık ve Davud'a zeburu verdik. Resulüm, de ki, ondan başka... İlah zannettiklerinize hadi yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları dahi Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar, onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılması gereken bir azaptır. Hiçbir şehir yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edici veya şiddetli bir azapla ona azap edici olmayalım. İşte bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bizi müşriklerin istedikleri o mucizeleri göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin mucizelerimizi gördükleri halde yalanlamış olmasıdır. Nitekim, Semut Kalmine, apaçık bir mucize olarak görünen bir dişi deve verdik de, onlar bu deveyi boğazlayarak ona zulmettiler ve zalimlerden oldular. Biz mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Hani sana, Rabbin insanları tecellisiyle çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o cehennemdeki zakkum ağacını da ancak insanlar için bir imtihan yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu korkutmamız onlardaki büyük azgınlıktan başka bir şeyi arttırmıyor. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Hepsi hemen secde ettiler. Ancak cinlerden olan iblis, ben hiç çamurdan yarattığın bir kimseye secde eder miyim? dedi. Devamında, Şu benden üstün kıldığını görüyor musun? Yemin ederim ki eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen, pek azı müstesna onun neslini mutlaka hakimiyetim altına alacağım, dedi. Allah buyurdu, Çık git oradan. Onlardan kim sana tabi olursa, Muhakkak ki yaptıklarınıza tam bir karşılık olarak sizin cezanız cehennemdir. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetin ve vesvesenle yerinden oynat, ayağını kaydır. Suvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ, mallarına ve evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Unutmayın, şeytan... Onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Onlara vekil olarak Rabbin yeter. Ey insanlar! Rabbiniz lütfundan rızkınızı aramanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Muhakkak ki O size karşı rahimdir. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Denizde size bir zarar dokunduğu zaman, ondan başka bütün yalvardıklarınız sizden kaybolup gider. Fakat o, sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. Zaten insan Allah'a karşı çok nankördür. Onun sizi kara tarafında, yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Eğer Allah böyle yaparsa sonra kendinize sizi bu azaptan koruyucu bir vekil de bulamazsınız. Yahut O'nun sizi başka bir kez daha oraya, denize döndürüp üzerinize şiddetli bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bunun için bize karşı kendinize bir yardımcı da bulamazsınız. Andolsun ki biz Adem oğullarını mükerrem, ikrama nail kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık, onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğu üzerinde tam bir üstünlükle faziletli kıldık. Her insan topluluğunu imamıyla birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını sevinçle okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim burada, bu dünyada manevi olarak kör ise o, ahirette de kördür ve yolunu daha da şaşırmıştır. Resulüm, neredeyse o müşrikler seni, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi. Ve sen onlara uysaydın, işte o zaman onlar seni dost edinirlerdi. Eğer biz seni vahyimiz üzerinde sebatkar kılmasaydık, andosun neredeyse onlara az bir şey meyledecektin. O zaman hiç şüphesiz sana, Hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendine bir yardımcı da bulamazdın. Yine o müşrikler seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı sana dar edip seni rahatsız edecekler. O takdirde senin ardından kendileri de orada fazla kalamazlar. Senden önce gönderdiğimiz rasullerimiz hakkındaki İlahi sünnetimiz, kanunumuz böyledir. Ve bizim sünnetimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Güneşin sarkmasından, batıya meyletmesinden sonra öğle ve ikindi, gecenin kararmasına kadar gün batımında akşam, sonra da yatsı namazını kıl ve sabahın Kur'an'ını sabah namazı vaktinde Allah'ın ayetlerini tefekkür etmeyi unutma. Çünkü sabahın Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini tefekkür ettiğin o vakit, melekler tarafından şahitlidir. Resulüm, sana mahsus bir nafile olmak üzere, gecenin bir kısmında da teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda, övgüye layık bir makama ulaştırır. Ve de ki, Rabbim, gireceğim yere, Doğrulukla beni girdir çıkacağım yerden de doğrulukla beni çıkar ve bana katından yardım edici bir güç kuvvet ver. Yine de ki hak geldi batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle şeyler indiriyoruz ki o müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Zalimlerinse yalnızca hüsranını artırır. Biz insana dünyevi bir nimet verdiğimiz zaman bizi unutur ve bizden yüz çevirip yan çizer. Ona fakirlik ve hastalık gibi bir şer dokunduğu zamanda hemen umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi mizacına, karakterine göre amel eder. Fakat Rabbiniz kimin hidayet yolunda olduğunu en iyi bilendir sana ruh hakkında soruyorlar de ki ruh Rabbim'in emrindendir ve size ancak onun hakkında pek az bir ilim verilmiştir Eğer biz dileseydik sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık sonra bu konuda bize karşı kendine bir vekil de bulamazdın Ancak Rabbinden bir rahmet olarak Kur'an baki kalmıştır. Çünkü O'nun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. De ki, and olsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine de O'nun benzerini getiremezler. And olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler. Müşrikler dediler ki, bize yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla iman etmeyiz. Veya senin hurmalardan ve üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı da, onların arasından gürül gürül nehirler akıtmalısın. Yahut, İddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin ki onları görelim. Yahut da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla iman etmeyiz. De ki, Rabbim Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Ben size rasul olarak gönderilen bir beşerden başka bir şey miyim ki bu söyledikleriniz bende olsun. Zaten kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten alıkoyan şey ancak şöyle demeleri olmuştur. Allah bir beşeri mi rasul olarak bize gönderdi? De ki eğer yeryüzünde İnsanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten Rasul olarak bir melek indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O kullarından haberdardır, onları görendir. Kim Allah'ın hidayetindeyse, hidayette olan O'dur. Kim de dalaletteyse artık onlara da Kendilerinden başka dostlar bulamazsın ve kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü haşrederiz. Onların varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi her yavaşladığında onun alevini artırırız. İşte onların cezası budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve dediler ki, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak haline gelmişken gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz? Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya da kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel tayin etti. Fakat nefsinin hevasına uyan zalimler ancak inkarda diretirler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman dahi tükenir diye onu infak etmekten korkup cimrilikle elinizde tutardınız. Doğrusu insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya apaçık dokuz ayet verdik. Hadi onları İsrail oğullarına sor. ''Sana anlatsınlar.'' Hani Musa onlara geldiği zaman Firavun ona şöyle demişti. ''Ey Musa, doğrusu ben senin büyülenmiş olduğunu zannediyorum.'' Musa, ''Andolsun sen biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi, basiretler, apaçık deliller olarak indirdi.'' ''Ey Firavun, muhakkak ki ben de senin mahvolacağını zannediyorum.'' Dedi. Bunun üzerine Firavun onları yurtlarından çıkarmak istedi. Bizse onu ve onunla beraber olanların hepsini denizde boğduk. Ve bunun ardından İsrailoğullarına şöyle buyurduk. Firavun'un sizi çıkarmak istediği bu yerde oturun. Artık ahiret Vadi olan kıyamet gelince hepinizi bir araya getireceğiz. Biz... Onu Kur'anı Hak ile indirdik. O da emin ellerde hiç değişmeden size Hak ile indi. Resulüm, biz seni de ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve biz Kur'anı insanlara dura dura, sindire sindire okuyasın diye ayet ayet, sure sure kısımlara ayırdık ve onu takdirimize uygun bir indirmeyle. Safha safha indirdik. De ki, ona ister iman edin, ister iman etmeyin. Muhakkak ki, ondan önce kendilerine ilim verilen o kimseler, ehli kitabın müminleri, Kur'an kendilerine okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Subhan'dır, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz Rabbimizin vaadi mutlaka yerine gelir. Ve onlar ağlayarak yüzüstü bir daha secdeye kapanırlar. Kur'an okumak onların Allah'a olan saygısını ve teslimiyetini artırır. Resulüm de ki, Rabbinize ister Allah diye dua edip yalvarın, ister Rahman diye dua edip yalvarın. Hangisiyle dua edip yalvarırsanız yalvarın. Çünkü El Esmaul Husna en güzel isimler onundur. Bir de namazında dua ederken sesini çok yükseltme, çok da kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Ve de ki: Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizlikten dolayı bir dosta da ihtiyacı olmayan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 Hamd, kuluna bu kitabı indiren ve onda hiçbir eğrilik bulundurmayan Allah'a mahsustur. Allah onu Resulüne dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, katından gelecek şiddetli bir azapla inkar edenleri uyarsın ve salih ameller işleyen müminlere de kendileri için ahirette güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ki o müminler oradaki cennetlerde ebedi olarak kalacaklardır. Bir de Allah çocuk edindi diyen kimseleri uyarsın diye bu kitabı indirdi. Kaldı ki bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Resulüm onlar bu söze, Kur'an'a iman etmiyorlar diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, insanlardan hangisinin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için yeryüzündeki her şeyi bir zinet kıldık. Bununla beraber elbette biz zamanı gelince oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yaparız. Resulüm, yoksa sen bizim ayetlerimizden Ashab-ı Kehf ve isimlerinin yazılı bulunduğu Taş Kitabe'deki gençlerin durumlarını şaşırtıcı mı buldun? Hani o yiğit gençler mağaraya sığınmışlardı da Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar mühür vurduk. Onların dünyayla irtibatlarını kestik, onları uykuya daldırdık. Sonra da onların uyuma müddetleri hakkında ihtilaf eden iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini bilelim, insanlar da görüp bilsin diye onları tekrar dirilttik. Resulüm, biz sana onların haberlerini hak olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırdık. O yerin hükümdarı karşısında ayağa kalktıklarında onların kalplerine Rab dedip yönelerek tecelli ettik de onlar şöyle dediler. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah deyip yalvarmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şunlar bizim kavmimizdir. Ondan başka ilahlar edindiler. Onların bu iddialarını destekleyen, ilah dedikleri şeyler hakkında apaçık bir delil getirmeleri gerekmez mi? Ama bunu yapamıyorlar. O halde, Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? Fakat onlar o gençlerin söylediklerini kabul etmediler ve onları öldürmeye azmettiler. Bunun üzerine o gençler onlardan kaçtılar. Sonra içlerinden biri şöyle dedi: Madem siz onlardan ve onların Allah'tan başka abd olup kulluk ettikleri şeylerden uzaklaştınız, Öyleyse mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın. Resulüm, o mağarada bulunsaydın güneşi görürdüm. Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçer giderdi. Böylece onlar, güneş ışığından rahatsız olmaksızın oranın genişçe bir yerinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucize ve delillerindendir. Allah kime hidayet ederse, hidayette olan O'dur. Kimi de ayetlerine iman etmediği için dalalette bırakırsa, artık onun için veli olan bir mürşid rüştüne erişip, Allah'a dost olmuş ve insanları rüştüne eriştiren bir mürşidi kamil bulamazsın. Eğer onları görseydin, kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Dahası vücutları hareketsizlikten zarar görmemeleri için biz onları sağa sola çevirip duruyorduk ve köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer sen onların durumlarına muttali olup onları görseydin, arkana bakmadan onlardan kaçardın ve gördüklerinden dolayı için büyük bir korkuyla dolardı. Hal böyleyken biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırarak tekrar dirilttik. Kendilerine geldiklerinde, hallerindeki acayipliği fark ederek birbirleriyle konuşmaya başladılar. İçlerinden biri, ''Acaba uykuda ne kadar kaldınız?'' dedi. Bir kısmı, ''Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık.'' dediler. Diğerleri de dediler ki, ''Rabbiniz kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla, Şehre gönderin de, baksın, şehrin hangi yiyeceği daha temizse, size ondan bir rızık getirsin. Ayrıca dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü, onlar sizden haberdar olurlarsa, ya sizi öldüresiye taşlarlar veya kendi dinlerine döndürürler ki, o zaman ebediyen iflah olmazsınız. Böylece, İnsanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın ölümden sonraki diriliş konusunda vaadinin hak olduğunu ve kıyametin mutlaka geleceğini, onda asla şüphe olmadığını bilsinler. Fakat o mağara arkadaşlarını daha sonra vefat ettirip katımıza aldık da oradaki insanlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakıp aralarında onların durumunu tartışmaya başladılar. Onlardan bir kısmı dediler ki, onların vefat ettikleri yer olan bu mağaranın üzerine bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine galip gelen yetkililerse, bizler kesinlikle onların üzerine bir mescit yapacağız, dediler. Resulüm, insanlardan bir kısmı, onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir.'' diyecekler. Yine bir kısmı, ''Onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir.'' diyecekler. Bunlar, gayba taş atmak, bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. Bir kısmı da, ''Onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir.'' derler. De ki, ''Onların sayısını Rabbim en iyi bilendir.'' Zaten onlar hakkında bilgisi olan pek azdır. Öyleyse onlar hakkında Kur'an'da bildirilenler dışında münakaşaya girme ve onlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma. Ve hiçbir şey için sakın ben yarın şunu mutlaka yapacağım deme. Ancak inşallah Allah dilerse yapacağım de. Bunu unuttuğun takdirde Rabbini zikret ve de ki, umarım Rabbim beni bundan daha yakın bir rüşte ve doğruya hidayet eder. İnsanlardan bazısı, onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar diye iddia ederlerken, başkaları bu sayıya 9 yıl daha ilave ettiler. Resulüm, de ki, Onların ne kadar kaldıklarını en iyi bilen Allah'tır. Göklerin ve yerin gaybı, tüm gizli bilgisi sadece O'na aittir. O ne güzel görendir ve ne güzel işitendir. O göklerde ve yerde olanların O'ndan başka bir velisi, gerçek ve hakiki dostu yoktur. O kendi hükümranlığına hiç kimseyi ortak etmez. Öyleyse Rabbinin kitabından sana vahyedileni tilavet et, okuyup yaşa ve insanlara okutup yaşat. O'nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O'ndan başka sığınılacak bir kimse de bulamazsın. Sabah akşam Rablerine O'nun vechini, cemalini müşahede etmeyi ve rızasını sabırla dileyerek candan yalvarıp dua edenlerle birlikte sen de sabret. Dünya hayatının geçici ziynetini isteyerek gözlerini o yalvarıp dua edenlerden sakın ayırma. Küfründen dolayı kalbini bizi zikretmekten gafil kıldığımız, kendi nefsinin hevasına, arzu ve isteklerine tabi olmuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye de asla itaat etme. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz, Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar eden zalimlere kıyamet günü öyle bir ateş hazırladık ki onun alevden duvarları cehennemde kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar susuzluktan feryat edip yardım isteyecek olsalar, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla onlara yardım edilir. O ne kötü içecektir ve o ateş ne kötü bir kalma yeridir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince şüphesiz ki biz güzel amel işleyenlerin ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Onlar orada tahtlar üzerine kurularak altın bilezikler takınırlar ve orada ince ipekten ve parlak atlastan yeşil elbiseler giyerler. O ne güzel karşılıktır ve o cennet ne güzel bir kalma yeridir. Resulüm, onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını, hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. Her iki bağda da yemişlerini vermiş, ondan hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık. Derken o bağ sahibinin büyük bir serveti oldu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben malca senden daha zenginim İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve itibarlıyım. Derken böylesine bir gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi, Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyamet saatinin geleceğini de zannetmiyorum. Şayet Rabbime döndürülürsem hiç şüphem yok ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, ''Sen seni topraktan, sonra nutfeden, dökülen bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam suretinde biçimlendirip düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi şirk koşmam.'' Bağına girdiğinde maşaallah... Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur demen gerekmez miydi? Eğer malca ve evlatça beni kendinden daha az görüyorsan, şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir, senin bağınaysa, gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de, o bağın, ot bitmeyen, kupkuru bir toprak haline gelir. Yahut, Bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulmaya dahi güç yetiremezsin. Derken onun bütün serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna harcadıklarından ötürü pişmanlık içinde çaresizce ellerini ovuşturup durmaya başladı. Bağ çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. O ise yazıklar olsun bana. ''Keşke ben Rabbime hiçbir şeyi şirk koşmasaydım.'' diyordu. Onun çokluğuyla övündüğü, Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek bir topluluğu olmadı ve O, kendi kendini de kurtaracak güçte de değildi. İşte bu durumda velayet, yardım ve dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. O, en hayırlı mükafatı verendir, ve en hayırlı akıbeti veren de yine O'dur. Resulüm, onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzünün bitkileri yetişip birbirine karışır. Fakat sonunda, rüzgarın savurduğu, kuru bir çerçöp haline gelir. Allah, her şeye muktedirdir. Her şey üzerinde, iktidar sahibidir. Mal ve oğullar dünya hayatının geçici ziynetidir. Vakî kalacak salih amellerse Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlanmaya daha layıktır. Resulüm, öyle bir günü düşün ki biz dağları yürütürüz de sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Artık onların hiçbirini bırakmaksızın hepsini mahşerde toplamışızdır. Ve hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, and olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de tek başınıza huzurumuza geldiniz. Oysa size vaat edilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi? denir. O gün kitap ortaya konmuştur. Mücrimlerin onda yazılı olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Onlar derler ki, yazıklar olsun bize, bu nasıl bir kitaptır ki, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın, yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece onlar, dünyadayken yaptıklarını karşılarında hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin, hiç kimseye asla zulmetmez Hani biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik Onlar hemen secde ettiler İblis hariç İblis cinlerdendi ve Rabbinin emri dışına çıktı Şimdi siz beni bırakıp da Onu ve onun zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır kendi nefsine zulmeden zalimler için bile bu ne kötü bir değişmedir. Ben onları, iblis ve zürriyetini ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben insanları dalalete sevk edenleri yardımcı edinecek değilim. Resulüm, yine o günü düşün ki Allah kafirlere, ''Benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın.'' buyurur. Onlar Allah'a şirk koştuklarını çağırmışlar fakat kendilerine cevap veren olmamıştır. Biz onların arasına aşılmaz bir uçurum koymuşuzdur. Nefsinin hevasına uyan mücrimler o ateşi gördüklerinde orayı boylayacaklarını iyice anlarlar ve ondan kaçacak bir yerde bulamazlar. And olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için ikaz ve ihtardan her türlü misali değişik biçimlerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin sünnetinin, başına gelen felaketin, kendi başlarına da gelmesini yahut azabın göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa hakkı ortadan kaldırmak için batıl şeyler ileri sürerek onunla mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alaya alırlar kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ondan yüz çeviren ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz ki biz, ayetlerimizden yüz çevirenlerin onu anlamalarına engel olmak üzere kalplerinin üstüne kılıflar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Sen onları hidayete çağırsan da onlar asla hidayete eremezler. Senin gafur, her türlü günahı mağfiret eden Rabbin sonsuz ve sınırsız rahmet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen hesaba çekecek olsaydı, onlara azabı elbette çarçabuk verirdi. Fakat onlara vaat edilen bir zaman olan kıyamet günü vardır ki, o gün gelince onlar hesaplaşmadan kaçıp kurtulacakları bir sığınak, Asla bulamazlar. İşte kendi nefislerine ve insanlara zulmettikleri zaman kendilerini helak ettiğimiz memleketlerin harabeleri. Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. Resulüm, hani bir vakit Musa, kendisine hizmet eden beraberindeki gence demişti ki, Hızır'ı bulmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım. Yahut onu buluncaya kadar senelerce yol gideceğim. Hızır'ın bulunacağı yerde bir mucize gerçekleşmesi gerekiyordu. Nihayet onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Yanlarında kendilerine azık olarak getirdikleri balık bir mucize olarak canlandı. Denizde bir yol tutup gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa, Beraberindeki gence Azığımızı getir de yiyelim Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden Epeyce yorgun düştük Dedi O genç Gördün mü Az önce dinlenmek için denizin yanında duran Kayaya sığındığımızda Ben balığın canlanarak Denize atladığını söylemeyi unuttum Onu hatırlatmamı Şeytandan başkası bana unutturmadı O balık şaşılacak bir şekilde denizde bir yol tutup gitti. Musa, işte aradığımız mucize bu idi, dedi. Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken orada katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine olayların iç yüzünü bilmeye dair özel bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular. Musa ona, sana öğretilenden bana da rüşte götüren bir ilim olan ledun ilmini öğretmen için sana tabi olabilir miyim? dedi. Hızır dedi ki, doğrusu sen benimle beraber iken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin. Hem iç yüzünü kavrayamadığın ve zahiren yanlış görülen bir şeye nasıl sabredeceksin? Musa, inşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın ve senin hiçbir işine de karşı gelmeyeceğim dedi. Hızır, eğer bana tabi olursan ben sana anlatıncaya kadar yaptığım hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Musa, söylediklerini kabul etti. Bunun üzerine kalkıp yürüdüler. Nihayet, bir deniz kıyısına vardılar ve onları karşı kıyıya taşıyan gemiye bindikleri zaman, Hızır, o gemiyi batmayacak yerinden deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Andolsun ki sen çok korkunç bir iş yaptın, dedi. Hızır, doğrusu sen benimle beraber iken vuku bulacak olaylara sabretmeye, ''Asla güç yetiremezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimden, yaptığım bu itirazdan dolayı bana bir güçlük çıkarma.'' dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa, ''Bir cana karşılık olmaksızın o kimseyi öldürmediği halde Tertemiz bir cana mı kıydın? Andolsun ki sen çok kötü bir şey yaptın," dedi.